Çocuk bahçesi. Yapım Ankara Radyosu. Irmak aşağısında. 4. Bölüm Yazan Don Brine Çevirerek Radyoya Uygulayan Zekai Yiğitler Yöneten Baykal Saran Yapımcı İsmet Keter Efektör Nebi Tam Yüksel filmde oynayanlar. Anlatan Sema Aybars, Hans Nizih Alataş, Karl Tolga Gariboğlu, Elza Duygucan var. Schulz Levent Kaleciklioğlu, Hertz Alptekiner Türk, Klaus Fikret Ergi. Üç arkadaş olan Hans, Karl ve Otto tatil için bir gezi yapmaya karar verirler. Otto'nun kuzini el sayıda yanlarını alıp bölgedeki orman korucusu olan Bay Klaus'un yanına gitmek üzere nehirden kayıkla yola çıkarlar. Uygun bir yerde geceledikten sonra çevreyi gezerlerken ormanın üstünde dolaşan küçük bir uçak görürler. Yola çıktıktan bir süre sonra da nehre devrilen kocaman bir ağaç yollarını keser. Kayıklarını kıyıdaki ıslak otların üzerinden kaydırarak yollarına devam ederler. Korucunun yaşadığı bölgeye geldiklerinde büyük bir tekne dikkatlerini çeker. Kıyıya yanaştıktan sonra Elsa kayıktan nöbetçi kalır. Otto Orman'a, kuş keşfine çıkar. Hans'la Karl da korucunun evine doğru giderlerken... ...küçük uçağın korucunun evinden çıkan iki kişiye bir paket atarak uzaklaştığını görürler. Daha sonra bu iki adama yakalanıp eve götürülürler. O sırada içeriden Bay Klaus'un haykırışları duyulur. Bu yüzden patronları çocukların tehlikeli olabileceğini düşünerek onları kilere hapsettirir. Ormandan dönerken olanları gören Otto, Elsa'ya haber verdikten sonra korucunun kayığıyla en yakın köye yardım istemeye gider. Elsa da çalılıklara saklanır. Bu içinde dört tane battaniye var Şunları alalım işimize yarar Alalım tabi İşe yarar başka bir şey var mı Şimdilik bunları alalım sonra yine gelir bakarız İyi hadi gidelim öyleyse Neyse Görmediler beni Ay, Akşam oluyor üşüdüm Şu adamlar da battaniyelerimizi alıp gittiler Bir tanesini olsun bıraksalardı bari Otluğu da nerede kaldı Gece yarısına kadar gelmezse Klaus amcanın evine gidip... ...Karl'la Hans'ı kurtarmanın yollarını arayayım bari. Hans, şuraya kapatıldığımıza değil de... ...ayağımızla tıpış tıpış gelip tuzağa düştüğümüze yanıyorum. Pek de öyle sayılmaz Karl. Neden o? Canım biz kendi ayağımızla mı geldik buraya? E, bir bakıma öyle. <gülüyor> Açıklasana ne demek istediğini. Eğer kayın yanından ayrılmasaydık... Aa, saçmalama. ...oradan ayrılmaya mecburduk. Çünkü Klaus amca bizi bekliyordu. Hem niye endişeleniyorsun? Dışarıda Otto ile Elsa var ya. Ee, onlar bir şey yapabilirler mi? Sen olsan ne yapardın? Ben başka Hans. Yani sen de başkasın. Gene de güvenmelisin onlara. Ben Otto'dan çok Elsa'ya güveniyorum doğrusu. Onda cin gibi bir akıl var. Mutlaka bir yol bulur. Of! Kilerin kokusu da çekilmiyor. Bu ağır koku olmasa baya halimden memnun olacağım yani olmazsa karşımızda kötü insanlar yok. Ne kadar acımasızdılar gördün değil mi? Bunların çevirdiği mutlaka bazı dolaplar evet, var. Evet, bu apaçık ortada. Neden yeryüzündeki insanların tümü iyi yürekli değil sanki? Hans, kötüler olmasa iyilerin değeri anlaşılmaz biliyorsun. Evet, haklısın. Biz de şimdi ister istemez onların kucağına düştük. Bozma moralini. Of, havada soğudu karla. Ben üşüyorum. Ha, ben pek üşümüyorum. Yalnız bu karanlık canımı sıkıyor. Şu tepedeki pencereden biraz ışık sızıyor. Dışarıda ay ışığı var galiba. Neyse, bırak onu bunu da halimiz ne olacak? Üstümüzden kapıyı kilitlediler, kaçamayız bu durumda. Şu pencereden yararlanamaz mıyız? Küçük ama camı yok. Ama baksana çok yüksekti. Üstelik demir parmaklık var. Bina çok eski, belki parmaklıklar gevşemiştir. Ben pek ağır sayılmamaz. sırtına binerim, sen de kaldırırsın beni. Belki o şekilde yetişebilirim pencereye. Dönemekte yarar var. Hadi Aha. gel bakalım, çık oğuzuna. İyi, iyi, iyi, hadi, bir, iki... Dur, dur. aman dikkat et. dur! Aman düşünme beni tamam. Hans! Basma. Tamam, kalk şimdi, tamam. evet. <gülüyor> <gülüyor> Yetişebiliyorum <gülüyor> galiba. Dur, sallanma. D dur! Evet, evet, yetiştim Hans. Ama parmaklıklar çok sağlam. Ay, bu mümkün değil Hans. İnmek zorundayım. Eğil <gülüyor> eğil. <ey>, Hadi. Hoppa. Kazasız <gülüyor> <gülüyor> belasız inebildim. Buraya hapsolduk olduk desene. Hemen moralini bozma. Buradan asla kaçış şok Karl. Ama Otto ve Elsa serbest olduklarına göre hala bir şansımız var demektir. Ee, evet. En yakın köy nerede Hans? Haritadan hatırlayabiliyor musun? Ee, dur bakayım. Nehrin aşağısında olmalı. Buradan beş mil kadar uzakta sanırım. Beş mil mi? Bu iyi işte. Yakın sayılır. Eğer Ensayle Otto kayayı kullanırlarsa yardım getirebilirler. Hem belki şimdiye dek adamlar bizim kayıya da el koymuşlardır. Aa hadi Hans. Bu karamsarlık sana yakışmıyor. Heh. Alın şu yemekleri de yiyin bakalım. Şun. Sen dışarıda bekle. Bir yere sakın. Buradayım Halt. Sen rahatça ver evindekileri. Hiç kaçma şansımız yok. Bunlar bize göz açtırmazlar. Evet. Ne yazık ki öyle Hals. Hey. Fasıldaşıp durmayın aranızda. Biz istemeden asla buradan çıkamazsınız. Öyle değil mi şans? Elbette Halt elbette. Biz buradayken mümkün değil. Neyse. Hadi yiyin yemeklerinizi de bize teşekkür edin. Şimdi kapıyı üstünüze kilitleyeceğim. Yaramaz çocuklardan hoşlanmam ben. <gülüyor> Hadi iyi geceler küçük beyler. Gitti sonunda. Ne geveze adam. Evet öyle. Hadi şunları yiyelim bari. Bir dakika Karan. Bu ses seni duyuyor musun? Ne? Ne? Evet, bir, bir tıkırtı gibi, sürtünme gibi sanki. Belki bir hayvandır ya da adamlardan biridir. Hey! Kim var orada? Benim Hans! Elsa! Aa, pencereden karaltını görebiliyorum. Yaklaş biraz! Ben göremiyorum. Neredesiniz? Buradayız. Kilerde Elsa. Aşağıdayız Elsa, Aşağıda! Bizi kilere kapattılar. Aman yavaş konuş. Belki seni duyabilirler. Burada ne arıyorsun? Sahi sen burada ne arıyorsun? Otto nerede? Sizi aramaya çıktım. Yalnızım Otto yanımda değil. E yavaş, biraz daha yavaş Elsa. Peki niye yardım çağırmaya gitmediniz? Otto gitti yardım istemeye. Korucunun kayığını aldı. Ben size yardım edebilir miyim? Bu imkansız Elsa. Kapı kilitli. Pencerelerde de demir parmaklıklar var. Asla buradan çıkamayız. Sen de yardım edemezsin. Merak etmeyin, ne olursa olsun size yardıma kararlıyım. Elsa kendini tehlikeye atma, Otto'yu bekle. Meraklanmayın canım. Kendimi tehlikeye atacak bir girişimde bulunmayacağıma inanabilirsiniz. Hadi şimdilik hoşça kalın, görüşürüz. Dikkat et, Aa. güle güle Elsa. Çevresine dolaşırsam içeri girecek bir yer bulabilirim belki ah, İşte şu pencere işime yarar İteyim bakayım ah, Şansım varmış açıldı işte ah, Artık evin içindeyim Neyse ki ay ışığı içerisini biraz olsun aydınlatıyor Işık sızdığına göre, adamlar orada. Öyleyse bu kapıyı deneyelim. <gülüyor> kapının üzerindeki şu anahtara ne buyrulur? Şanslı diyeyim canım. O halde Klaus amca bu kapının ardında olabilir. Onu bağlamışlar zavallını. Hemen çözmeli. Oh, oh, oh. Geçmiş olsun Klaus amca. Oh, sağ ol kızım. İpleri çok sıkı bağlamışlar. Önemli değil. Ee, ama sen de kimsin? Burada ne arıyorsun? Ben Elsa'yım. Buraya okullar tatil olduğu için ailemizden izin alıp gezmeye geldik. Siz Hans'ın babasının arkadaşı mısınız? Bize yardım etmeniz, göz kulak olmanız için ayrıca mektup da yazmıştı. Sanırım yola çıktığımız gün telefonlayacaktı. Her şeyden haberim var. Ama beni yakalayıp buraya kapattıkları için sizi karşılayamadım. Görüyorsun elimi kolumu bile bağladılar. Hans'la karlıdakilere kapattılar. Onları kurtarmak istiyorum. Tabii sizi de. Uf, ne kalın ipmiş bunlar. Beni burada bırakman daha doğru olur. Bu ipleri ne çözebilir ne de kesebilirsin Elsa. Çok kalın görüyorsun. Varsın olsun uğraşa uğraşa. Dur işlerimi yapacağım. Dişlerime çözsem. Hem e eğer <gülüyor> kaçarsan peşime düşerler. Ol, olmuyor olmuyor, çözemiyorum ipi. <gülüyor> Klas amca kilerin anahtarı sizde mi? Hayır ne yazık ki değil. Adamlar anahtarlarımı aldı. Ama dinle evin arkasında küçük bir kulübe var. Evet. Orada yedek anahtarlar duvarda asılı duruyor. İçlerinden biri kilerin anahtarıdır. ...onu bulursan arkadaşlarını kurtarabilirsin. Ama karanlıkta nasıl görürüm? Bak, bak orada rafın üstünde bir el feneri olacak. Evet buldum. Sizi böyle bıraktığıma çok üzülüyorum ama. Aldırma Elsa. Artık git pengenek. Çabuk ol yoksa adamlar farkına varacak. Seni burada görmesinler hatta... ...hatta ağzımı bağlamayı unutma. Peki, peki. Bunu istemeye istemeye yapıyorum ama. Üzüntünü anlıyorum. Kapıyı da kilitle, geldiğin yerden çık git. Peki, yalnız ağzınızı biraz gevşek bağlayacağım. <gülüyor> i̇şte oldu. <gülüyor> Şimdi <hoşça> koşacaklar. <kalın. gülüyor> Hans, Kar, uyanık mısınız? Hans, Elsa, Elsa sen misin? Niye geldin yine, çabuk ormana dön ve saklan! Bırakın siz beni, yedek anahtarlar elimde, kilerin kapısını açabilirsiniz. Nereden buldun onları? Onu sorma şimdi, anahtarları pencereden aşağı atacağım, <gülüyor> yakalayın! Peki D peki, at hadi at! <gülüyor> Heh, tamam. <gülüyor> evet. Dikkatli olun, odadan çıktıktan sonra arka tarafta açık bir pencere var. Oradan dışarı çıkabilirsiniz, sizi orada bekliyorum. Bu modu belirdi Carl. Hadi kilerin kapısını açalım. Tamam, yalnız sessiz ol. Açıldı mı? Aa, yaşasın, açıldı. Teşekkürler Elsa. Adamlar uyuyor herhalde. Etrafta çıt yok. Bence şu kapıyı tekrar kilitleyelim. Kaçtığımız belli olmasın. Geldiklerinde burayı boş bulacaklar. Hans, evin içinde bir ışık yandı. Biri dolaşıyor galiba. Hemen geri yatalım. Kımıldamayın. ...adam kapıyı açıp dışarı bakacak olursa tabana kuvvet kaçın. Aman Hans, telaşe vermesen olmaz. Karanlıkta nereden görecek bizi? Sen yine de yat Elsa. <gülüyor> i̇şte, ışık söndü bile. Belki Klaus amcanın odasına gitmiştir adam. Hadi, artık biz de gidelim. Biraz daha bekleyelim Elsa, ne olur ne olmaz. Sonra da hızla bahçeyi geçer, oradan koşarak ormana doğru uzaklaşırız. Bu i̇şte, kadar da fazla Hans, yeteri kadar bekledik, hadi gidelim artık. Tamam, tamam, sakın, sakın onu, Kızma peki. Elsa. Hadi gidelim öyleyse. Otto yarın sabah da gelmezse ilk işimiz onu aramak olsun. Ama Elsan'ın anlattığına göre Otto gelmezse biz ona ulaşamayız. Ne tarafa gittiğini bile bilmiyoruz. En iyisi kayığımızla çantalarımızı ele geçirmek. Evet haklısın Karla. Kayık elimiz ayağımız bizim. Sabah olsun bir çaresine bakarız. <gülüyor> Bu soğukta sabaha nasıl edeceğiz peki? Battaniyelerimizi de aldılar. Hadi hızlanın bakalım. Kurtu bir yer buluruz elbette. Aşağısında adlı oyunumuzun dördüncü bölümünü dinlediniz. Beşinci bölümde buluşmak dileğiyle.